Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam şair kadınlar üzerine sohbet edeceğiz. Ee, elbette bunun üzerine konuşmak için de e, literatürde bir ilk kitap olan Konuşmalar Kitabı, Şairler Arasında Kadın Olmak kitabının e, yazarı Betül Dündar e, konuğumuz. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Rica ederim. E, sen geldiğin için biz teşekkür ederiz. E, kitabının hemen girişinde e, şimdiye kadar hep literatürde e, bahsedildiği, geçtiği şekliyle kadın şair e, ifadesine... Ee, bir düzeltme yaparak e, şair kadın demeyi e, önererek giriyorsun. İstersen bu ayrımdan e, başlayalım sohbete. Evet aslında nerede kalmıştan başlayalım. Kalmışlıktan evet. başlayalım. Biraz çünkü e, hadise... Ee, sadece bizim edebiyatımıza dair olan bir alanı almıyor. Kadının özne olduğu, daha doğrusu e, nesne olmaktan özne olmaya geçtiği her an ve her alan için e, konuşabileceğimiz şeyler bunlar. E, bu 2005 e, yılında gene şair dostum e, Emel İrtem'le beraber Yasak Meyve Dergisi Hı. ve Şiir Dergisi bildiğin gibi Emre Ercan yönetiminde 3 e, sayı, dolayısıyla bir 6 aylık e, zamanı kapsayan e, bir zaman diliminde Evet şair kadınlar, dilin kurdelasını kesenler başlığı altında yaptığımız, editörlüğünü yaptığımız bir dosyayla başladı. Bu bizim kişisel serüvenimiz ve meseleye bakışımızı ifşa ettiğimiz bir e, düzenlemeydi. Aslında e, sosyolojik olarak öngördüğümüz şeyler vardı. Zaman içerisinde doğrulandığını e, gördüğümüz şeylere dönüştü. Mesela? Bunlar işte bu en başta senin vurguladığın ve e, ilk 2005'lerde dile geldi dosyayla beraber dile geldiği şekliyle, sonrasında da bir e, sükut suikasti dediğimiz, aslında görmezden gelelim ve bu meseleyi hiç karıştırmayalım denilerek. Ee... Alıştığımız sularda evet, aslında, devam edelim. Aynen evet bu ezber bozma hadisesinde çok da e, sessizlikle bir karşılık bulduk. Ama işte zaman geçti ve kadın şair şair kadın yer değiştirmesi literatür anlamında biraz daha oturur gibi bir noktaya geldi. Aslında meseleyi hani bu ikilik üzerinden de kurgulamak bana biraz sıkıntılı gibi geliyor. Hele şu gün için yani evet. 2000'lerin 2010'u geçtiğimiz yıllar içerisinde özellikle bunu söylüyorum. O ilk vurgu olarak önemliydi. Biraz dikkat çekmekti. Biraz evet senin dediğin gibi ezber bozmaktı. Var olan alandaki çoğalmayı niceliksel olanın, niteliksel olanın nasıl dönüştüğüne dair bir e, toplama bakış e, için davet vermekte bunların hepsinin bir anlamda yerine oturduğunu yerine geldiğini görüyoruz. Bu çalışmanın ilk olması bir şeyi düzelteyim. Hani yazar ve Dündar olunca hem tekilleşme ve oradaki şey rahatsızlık verecek hem diğer taraftan hakikaten ön sözde de e, illaki gözünden kaçmamıştır. Bu bir kolektif çalışma. Tabii, tabii. Çünkü hani sadece e, bu konuşmaları e, kendi zihnimin e, elverdiği ölçüde veya işte o akademik çalışmanın elverdiği ölçüde değil. E, oradaki 79 tane kimliğin ...inşasının ortaya koyduğu hayatlar var burada ve ben bunu o anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kadınlar açısından kolektif bir çalışma. Oradaki 79 şair çünkü hiçbir hayatı, hiçbir sözü, evet. hiçbir dünü, bugünü ve yarına dair temennilerini sakınmadan... ...çok içten konuştular kendi şair algılarıyla, şair hayatlarıyla bu anlamda bir kolektif çalışma ve şair kadın meselesi de biraz daha hani artık şairin erkek olmadığını Evet, Sadece erkek evet olmadığını e, anlatabilmek için öncelediğimiz bir şey yani cinsiyetin kadın olduğu yerde e, bu, bunlar biliyorsun biraz bıçak sırtı meseleler bayağı, yani bayağı. öznesinin kadın olduğu yerde çünkü her şey ya magazinleşebilir ki hani akademide beden okumaları evet, noktasında evet, falan gayet. böyle e, sıkıntılı şeyler var. O yüzden magazinleştirmeden e, sözün kendi ağzından çıktığı yer bulduğu e, ve bu hayatların bir sonraki kuşakları için neler ifade edebileceğini. Hani zamana bırakacağız. Zaman büyük bilici. Ee, ama ben öyle zannediyorum ki bu toplam e, ilgi çekecek ve keyifle okunacak. Şairlerin e, hayatlarına dair de büyük notlar çıkarabileceğimiz şeyler gösterecek bize. Evet yani hakikaten muazzam bir e, çalışma. Gayet e, zaten bir tuğla da sen koy kampanyası gibi bir kitap. <gülüyor> 830 sayfa. E, Eksikleriyle ama, beraber bak. Bunun yani altını bu, çizelim. Bu eksik e, haliyle <gülüyor> Ee, ama öte öte yandan da literatürümüzde bu anlamda o kadar büyük bir eksiklik var ki... ...ancak böyle tuğla kalınlığında eserlerle e, o literatüre biraz olsun e, doldurma e, şansımız olabiliyor. E, senin de e, bahsettiğin gibi aslında e, 37 e, soruyu 79 e, şair kadına yöneltiyorsun... ...ve onların verdikleri yanıtlar üzerinden e, oluşan bir kitap e, ve... İçeride e, aklımıza gelen gelmeyen bildiğimiz bilmediğimiz e, bütün e, şair kadınlar yer alıyor. Mes Melise Gürpınardan, Senur Sezere, e, Lale Müldürden, Gülten Akın'a vesaire. Gülten Akın e, maalesef. Bu, bu yok. A, par pardon pardon. Gülten Akın aslında o kitapta e, çok Yokluyla büyük bir. Evet, çok tamam. büyük bir yerde duruyor. Onu da e, hemen adı geçmişken zaten e, belirtelim. E, Sağlık probleminden dolayı böyle bir yükümlülüğünün altına maalesef giremedi işin açıkçası ee, ve araya giren yıllar... Sonra işte yaşlandım <gülüyor> kitabında düşünürsek. E, o yorgunluk onun burada olmasına imkan vermedi maalesef. Ama şair kadınların hepsine Gülten Akın'a dair e, söz söyleyecekleri bir soru açmıştık. E, kendisinin modern şiirimiz anlamında bir şair kadın olarak. Çok, e, çok büyük önemi var. Evet bir yol açıcı olup olmadığına dairdi sorumuz. Ve e, hakikaten orada bir Gülten Akın bölümüyle de karşılaşacaktır evet. e, okur. Tabii hani e, kitabın e, oluşturulma aşamasında soru ve o sorunun takibindeki şairlerin söyledikleri e, tek tek ayrı ayrı gerçekten bu e, külliyatı da aşabilecek bir şeye dönüşecekti. O sebeple hem dizayn ederken daha da rahat okunsun hem de e, sosyolojik olarak bir e, arka arkaya gelişle hem dönemsel olarak şairlerin nelere hangi konulara ve e, nasıl tepki verdikleri açığa çıksın evet. metin anlamında da hayatlar anlamında da. E, o yüzden bir açık oturum, bir, bir masa etrafında konuşuluyormuş duygusuyla toparlandı kitap. Ve konuşmalar hakikaten o masada gerçekleşiyormuş gibi dizayn edildi. O sebeple hani aslında Gülten Akın bölümü var onu diyeceğim. Yani evet, arka arkaya evet. gelmiş olsaydı cevaplar bunu zaten anlayabilirdik. Sorularda bir sorucu, bir sadece işte meseleyi yönlendirici sosyal bilimler kimliğine dair biri olmamak için... İşin açıkçası gerekçelendirdiğim bölümlerde ben de kadar konuşmaya çalıştım meseleler <gülüyor> hakkında ama e, o teorik ve işin e, işte bu kamusal alan asıl çıkış noktası o çünkü e, tezi yazmamdaki hikayeye baktığımızda oradaki edebi kamusal alana dair olan şey ve kimliklerin inşası tabii burada önemli olan. Kadın olarak edebiyatın içerisinde evet. çünkü biliyorsun hani bizde kadın özne olarak hem çok geç edebiyatın içerisinde var olabildi ve şiir bu anlamda da en eril. Alanlardan bir tanesi idi. Hani şair masalara dediğimiz zaman, mesela bu kültürel arşive girip baktığımızda bu haberleri tabii. görüyoruz. Şairler ve kadın şairler gibi, yani aynı masadalar gibi. E zaman zaman hani bu meseleyi kategorize etmeye dair çünkü e, sistemlerle de karşılaştık tabii doğal olarak. Ama yani toplumsal cinsiyet diye büyük bir kavram içerisinden bakıp konuşabilen insanların bu soruyu yöneltmesi, yani yöneltmemiz gerektiğini düşündüğümü söyleyeyim. Öyle kapatayım meseleyi. <gülüyor> Peki, e, Gülten Akın'ın e, sağlık nedenleriyle e, katılamadığını söyledik ama e, Allah şükür hala başımızda. Evet, evet, e, evet. Ama sağlık nedenleriyle kitap içinde yaralamayan e, şairler de oldu ve artık aramızda olmayan. Evet, ma D Diden maalesef. Didem Madak gibi. Evet, evet. E, onların sevgili. da e, isimlerini almış olalım bence en azından. Evet orada e, ön sözde onlara da ışıklar içinde uyusunlar. Her ikisi de Selma Abevoğlu son evet. e, söyleşisini, son konuşmaları e, birlikte yaptığımız bir isim oldu. Ee, Ankara'dan evrensel e, yazarıydı aynı zamanda. Çok sevdiğimiz bir şairimizdi. Ee, onun cevapları ve meselelere yaklaşımını kitapta bulabileceğiz. Ama e, Didem'in e, rahatsızlığı ve yorgunluğu onun zaten oraya söz düşürmesine engel oldu. Daha sonrasında da o yorgunluk bizden ayırdı. Hal böyle. Bunun dışında şimdi aslında bazı yerlere baktığımız zaman çok fazla daha kadın ismiyle de karşılaşıyoruz son dönemlerde. Özellikle 2000'lerin başından itibaren şiir havzasında kadınların hem niceliksel olarak hem de nitelik bağlamında daha e, atılımcı olduğunu görüyoruz. Ama e, şimdi içerideki tartışmalardan bir tanesi de yani şiir yazıyor olmak sadece e, şair olmayı. Yani aslında kadınlara değerli bir mesele değil. Hani bildiğin gibi. Evet. E, evet şiir yazan ve şair olan. Edebiyata daha bahsediyoruz. Evet. evet edebiyata değerli bir şey. E, burada tabii e, hani bu çoğalmanın e, var olan şeye, edebiyata katkısına da ihtiyacımız var. Yani sadece işte yıllar öncesindeki tartışmalardan buraya taşırsak işte aslında edebiyatta bir kadın kotası var olur mu ee, siz yazıyorsunuz çiziyorsunuz biz de sizi oralara buralara taşıyoruz. Sayfalarda yer, Sayfalar ayırıyoruz, size. yer ayırıyoruz meselesi vardı i̇şte şimdi sınıfta işler değişti biraz işte bunu söyleyelim sınıfta işler değişti ve artık yoklamayı kadınlar da alıyor yani sadece bir taraf alıyor falan demeyelim ama erkeklerin yoklama aldı kadınların da çekine çekine parmak kaldırdı bir şair sınıfından artık bahsedemeyeceğiz bu saatten sonra çok açık gözüküyor. Tabii burada kimlik sahibi olabilmek yani evet. var olan şeyin içine doldurabilmek. E, bu da öyle görünüyor ki bu kitapta hani o hayatları e, o tartışmaları belki de kimi zaman. Çünkü arka gelen şeylerde de görülüyor. Şairlerin fikir ayrılıkları, evet. e, beslendikleri kaynaklar, geleneğe bakışı. A, onun haricinde tabii miras olarak devraldıkları kadınlığa dair farklı farklı refleksleri. Bunları da düşünmek lazım ve bunlar e, bu saatten sonra e, kadın edebiyatına dair gerçekten iyi nitelikli bir e, külliyat oluşursa ki oluşacağını bence anı gönülden inanıyorum. E, burada çok daha verimli tartışmalar yapacağımızı e, öngörebiliriz. Tabii bunlardan da hani e, yazılan şiirleri metin olarak değerlendirmek ki e, edebiyat sosyolojisi bu alanda bizim evet, için evet. Çok, çok can damarı bir yer. Yavaş yavaş da en azından 2010'dan sonrası bildiğim kadarıyla bazı fakültelerde bölümlerde ders olarak da okutulmaya başlandı. Bunlar çok önemli gelişmeler Kesinlikle. benim açımdan. E, mutlu olduğum şeyler. Ve, ve senin bu kitabın hakikaten e, o, o anlamda akademik çalışma yapanlar yahut e, sadece entelektüel merak e, içerisinde okuma yapan okurlar içinde e, muazzam bir kaynak e, aynı zamanda. Çünkü e, böyle bir haritayı, ortaya koyan şimdiye kadar hiçbir çalışma olmadı. Brak şair kadınları, şair erkekler üzerine dahi yok. Evet, yani Emir Arca'nın bir kitabı şeyi... vardı, bir toplam kitap. Erkek şairler tabi orada var. Ha, yani. Peki ama şeyde de şimdi kitapta da bahsettiğin çok önemli bir şey var, bir kırılma noktası olarak 80'ler sonrasını <gülüyor> işaret ediyorsun. Ee, kadınların e, şiir söylemeye daha fazla e, şiir söyleme ortamında daha fazla e, yer aldığı ses aldığı bir ortamdan bahsediyorsun sence bunun e, şeyi ne olabilir e, sebebi ne olabilir? Bence birkaç tane şey var. Aslında hepimizin üzerinde düşündüğünde mutabık olduğumuz şeyler bunlar. Gizli saklı değil. Birincisi tabii 80'deki o genel toplumsal travmada karma örgütlerden bağımsız kadın hareketine de gelen ve ikinci dalga feminizmle beraber daha da olgunlaşmış bir hareketlenme var bu bağımsız kadın hareketinin ivme kazanması diyebiliriz buna. Buradan tabii ki yani sokakta daha fazla söz sahibi olma kendi hayatlarına ve hatta işte hani buradan da yola çıkarak o beden okumalarının çoğalması, Hı -hı. kültürel çalışmaların bir şekilde aktivite olması. Bunların her birinin altında tabii kadının özne olması yatıyor. Özne olma fikri sokaktaki o özgürleşme hareketleri, küçücük minicik şeyler gibi gözükse bile oradaki çoğalma her alanda etkisini gösterdi. Bir de tabii sadece 80'ler sonrası değil, mesela sadece edebiyata dair de değil, sanatı büyük bir başlık altında düşündüğümüzde de bu 90 lar ve disiplinler arasılık sosyal bilimlerin burada e, hakikaten büyük bir pay sahibi olması e, toplumsal cinsiyet bağlamında e, akademilerde yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hani bir kitle var ve bu kitle e, artık e, sökün edilen bir kitle geliyor ama size onun e, verili kaynaklarına ulaşması çok kolay değildi. Eskiden öyle zannediyorum ama örgütlülükler ve bir arada durma pratikleri bunu çok çabuk daha yani makul bir seviyeye yükseltti. Ha, edebiyatta nasıl oldu? Edebiyatta daha öncesinde tek tek isimler yani Hı -hı. olay kadınlar vardı. Evet, Bu 80'lerde de işte Lale Müldür'ün, Gülsel'i Alın Leyla Şahin'in daha öncesinde işte Arife Kalender'in, Sen Nur Sezer'in, Melisa Gürpınar'ın ve Gülten Akın en geride modern şiirimizde tek kadındı. Evet, evet. E, şu an küskünlük yaşayan Türkan İldeniz. Hani saygıyla anmak isterim ve e, ortada olmayan bir görünüp bir kaybolan yıldızlar bunlar nihayetinde evet. ama neden hani tutunamadılar bir sadece hani kişisel bir tavır mı ben bunun tam da böyle olmadığını düşünüyorum çünkü gerçekten mücadele eden birçok e, şair kadın vardı e, kolay iş değil. Baya sosyolojik yani, bir durumdan bahsediyoruz aslında. Tabii tabii yani bu çok da aslında e, işte o alana dair olan bir şey o eril e, tahakküme dair olan bir şey. Nihayetinde şair dediğiniz zaman erkekler e, akla gelir. E, şair masası erkek masasıdır. Şair masasında bir kadın oturduğu zaman da o kadında dikkatli olmalıdır. Yani, yani şimdi buradan bu mücadeleden bir dakika e, benim de buraya koyacak şiirim var. Ben de e, şiir yazıyorum. Deyip, siz de biraz dikkatli olun. E, siz de. E, va, şimdi herkes çok dikkatli. Buna, <gülüyor> buna emin olabilirsin. Ama bu tabii yani bir arena değil. Niyayetinde ya, yani, e, yani ben bir bilincin e, açığa çıktığını ve bu bilincin her iki cins içinde. Kesinlikle. E, artık kimlikler çünkü çok Hatta farklılaştı. Tüm cinsel cinsel için. tabi tabii tam onu söyleyeceğim yani kimlikler dediğimiz alan e, çok çok daha farklılaştı mesela erkek kimliğini bile çoğaltabiliyoruz e, bu durumda tabii ki. Ee, demin söyledik adı da geçti batlar falan filan evet, konuşmaya yani. başlayınca daha da derinleşecek daha da başka uçlara gidecek ve e, bence geri dönüşleri de muazzam olacak çalışmalar çıkacak ortaya. Ha, bu arada da tabii ki yani şiir e, çok biricik bir alan. Biz burada e, hani şair ben ben işin açıkçası <gülüyor> bu işi pek çözemiyorum. Yani ş, Cemal Süreyya atıfla söyleyelim şairi şairler olduruyor. Evet. E, şairi şairler şair yapıyor nihayetinde. Bizim e, diğer çalışmada kuramsal olarak eğildiğimiz yer bu kimliklerin inşasındaki mesele zaten. Hani burada ha. da o şairin e, kimlik inşasında evet herkes burada sözü önümüze döktü. E, buradan bizim e, çünkü sıfat dağıtan sen şairsin sen değilsin diyen bir çalışma değil haşa. Yani ne benim böyle bir şeye hakkım vardı ne ha, yani e, haddim var. Muhakkak. Dolayısıyla burada herkesin kendi sözünün başında durduğu bir çalışma. Buradan ama dediğin gibi ne mutlu bana. Yani eğer böyle bir referans kitap olabilirse ve herkesin bu şairlere ulaşmasında bir araç vazifesi görürse... ...buradan çıkacak da çok farklı çalışmalar olacaktır. Kesinlikle. Buna da sevinirim. Ve az önce de altını çizdiğimiz gibi sadece iki cinsli bir kimlikler dünyasından... ...çoklu cinsiyet kimliklerine sahip bir edebiyat sosyolojisi tartışmalarına açılabilecekse... ...eğer yarın bir gün edebiyat literatürümüz, eleştiri literatürümüz... Üstelik, e, ...dil, dil sorunu var ve, dil ve meselesi. meselesi var sorun olarak ee, değil. Mi? Bu yani, problemetiğe <gülüyor> bakacak çalışmalar kesinlikle. çoğalacak diye düşünüyorum ben. Çünkü hani kadın dili, erkek dili vesaire... Yani bunların metinler üzerinden çözümlenmesi ve kendine bir yer açmasını umuyorum öyle olacaktır. Evet yani senin bu çalışman ve az önce laf arasında şey yaptığın, altını çizdiğin, söylediğin... ...bunun ikinci cildi de bu literatürün önünü açmak anlamında hakikaten önemli bir kaynak olacak besbelli. Ama hazır şey yapmışken, söylemişken şu ikinci cilt... Sen de biraz bahsedelim bence. Şimdi şöyle bahsedelim. Aslında işte hani nerede kalmıştık? Asıl yeri orası. Burada konuşmalar var. Hani şu iletişimsizlik, iletişimsizlik dediğimiz modern bir şey var ya. Yani saptama. Aslında konuşamama hali. Yani, yani. bariz şekilde bu. Biz konuşmayı beceremedikçe bazı şeylerin üstü hep kapalı kalacaktı. Belki de burada perdenin yırtıldığı yer ben burayı görüyorum. Yani gerçekten işte özne olmanın öznenin diline de sahip olma anlamına geldiğini düşünmek lazım. E, bu konuşmalar o kitabın aslında omurgasını, e, tezin de omurgasını oluşturuyordu. Tezi e, teslim ettiğim zaman e, kıymetli hocam Meral Özbey'e de buradan selam sevgi. Çok uğraştı yani hakikaten çünkü ben e, çok çağrışımları olan ve akademiyle çok barışık olmayan bir e, öğrencisi olarak bayağı bir zorladım onu. Nihayetinde her zaman arkamda durdu sağ olsun ve hani ortaya çıkan şey de ve kimliğin inşasında işte 80 sonrasında modern şiirimizde şair kadınlarda kimlik ve temsil problemi asıl tezi verdiğimiz başlık buydu ve çalışma. O zaman 40 kişiyle sınırlandırmıştım ki biraz daha rahat ve verilerini daha iyi değerlendirebilirim. Ama daha sonra çalışma kendini aştı işin açıkçası. Konuşanlar ve konuşmak üzere yola çıkanlar fazlalaştı. Ve ben hani 2010'a varıncaya kadar içinde içlerinde olmasını istediğim, ulaşabildiğim bir şekilde sözüne, şiirine güven duyduğum şair kadınları bir araya getirme telaşına düştüm, isteğine düştüm diyelim ve işte... O arada da tabii kuramsal taraf habire kendini çoğaltmaya başladı ve ayrıştırdık. Yani konuşmalar kitabı çıktı. Arkasından da işte o ideolojik farklılıklar. Neden sonra hani evrildiğimiz, belki de şair kadınların dönemsel olarak yaptığı o hareket, dil meselesi. Bunların hepsini de orada ele alıp, benim de huzur bulacağım bir zamanda bitireceğiz diye düşünüyorum bu meseleyi. O halde konuşmalar kitabını bir tür bu tartışmanın bu alanın omurgası, omurgası yahut harcını dökmek gibi söyleyebiliriz. İkinci ciltte o harcın üzerine yükselecek ilk bina gibi düşünülebilir zannediyorum. Yani gene işte böyle zamana... ...yayılıp... <gülüyor> ...sen biraz evet, önce söyledin... Yani ...10 sene sonra işte. değil. <gülüyor> 10 sene sonra değil. Yani herhalde daha kısa bir zaman içerisinde... ...bir var geçirelim bakalım. Evet, yani Onu da o paylaşma. O kadar bir nefes şeyi olacaktır tabii ki. Pay, paylaşma şeyi olsun. Bu arada bu şairler arasında kadın olmanın aslında... ...o e, is, tamlamasına... ...veya artık bir şey motto gibi... ...bir hale geldi ister istemez. E, bu... Hatta 21 Mart'ta İzmir'de Bornova'da bir şiir festivali ilk defa evet. düzenlenecek. Adonis ve Ahmet Oktay evet. onur konu. Orada da hani bize de bir panel şansı doğdu. Yine Emel İrtem'le beraber orada Harika. olacağız. Büyük bir etkinlik. Orada da belki hani daha muhatabını bir şekilde belki o alışverişi yaşayabileceğimiz bir ortam olacağını düşünüyorum. Nihayetinde bir böyle gezgin kumpanya gibi haline gelmek değil ama e, bu sadece bana dair bir şey de değil. Mesela şarkı kadınlarla bir araya gelip e, farklı şeyler yapacağız. Çünkü bu kolektifi sadece ben e, oluşturmadım. Orada var olan herkesin e, benle veya benden bağımsız ki bu ikincisi çok daha şık ve güzel olur. Beni de çok mutluluklar. Eee bu e, şiirler arasında kadın olma bu şekilde e, taşıyabileceğini düşünüyorum paylaşabileceğini düşünüyorum yani kız kardeşlere şiire meyyal olanlara bir yol haritası olacak bir sürü söz hayat var çünkü içinde umut ediyorum bunlarla daha iyi bir edebiyat daha kadın görgüsüne ve edebi görgüsüne ve var olan dile müdahale etmeyen çünkü bir ülke edebiyatı bizim için işlevsiz bir edebiyat Kesinlikle. o yüzden buna ihtiyaç duyması gerektiğini düşünüyorum Peki ama bir yandan şimdi bu e, genişlikte ve çerçeveli bir çalışma yapan e, akademisyen, araştırmacı kimliğinin yanı sıra aslında sen de bir şair kadınsın. E, peki senin e, kendi deneyimini istersen biraz konuşalım. Şimdi son bir buçuk iki dakikamızın içerisinde e, Betül Dündar'ın e, bir şair kadın olarak e, deneyimi nasıl oluştu gelişti? Yani benim için bir kere bu çok ıı, inanılmaz bir süreçti. Deneyim anlamında hani e, kadının beyanı esastır diyoruz ya hukuksal ve feminist bakış açısıyla okuduğumuz davalarda. Aynı şekilde yani buradaki kadının deneyimi esastır aslında. Hani bir yandan da edebiyat sosyolojisi bir yandan da sözlü tarih çalışması eğer... E, o alanı da e, okuyacak varsa işte yeniden tarih yazımı alanında bu deneyimleri e, ele alarak bir şeyler çıkacaktır kadın tarihi ve kadın yazımı anlamında. Ama e, benim için hani Betül olarak bu e, bir kere beni çok e, olgunlaştırıcı Hani, e, hem keyif aldım hem zaman zaman da yine bıçak sırtı durumlarda kaldım. Mesela şunu çok açık söyleyeyim. E, işte sosyal bilimler alanında bir şey yapmaya çalışan Betül'ün e, nesnel olması gerekiyor. Evet. E, ama işte şiir yazan edebi kamu içerisindeki alanımız bu. O kolektivizme ve hani işte bu festivaller vesaire sosyal platformlar içerisinde görünebilir olma halindeki e, alana, e, alandan ses veren Betül olarak e, biraz sıkıntı ...yakıntılı zamanlar geçirmedim değil... ...yani işte karar vermek gerekiyordu... ...bir araya getirmekte... ...o yelpazeye bakmak ve okumak gerekiyordu... ...Betül de bu arada... işte ...şiirlerini yazdı ama... ...bu çalışmayı hep önceledi... ...şimdi bir şiir kitabı... ...bu hafta nihayete erecek geliyor... Sekiz, Nasıl? Sekiz bir dakika. De. Bunlar, bunlar <gülüyor> haberimiz yoktu. Evet. E, bu sekiz sene sonra şimdi İkaros yayınlarından e, sekiz şair e, bir arada e, bir şiir dizisiyle merhaba diyeceğiz tekrardan. O muhteşem. Muhteşem. Böyle böyle bir haberle programı kapatacağımızı <gülüyor> ben de bilmiyordum. Evet. Farkında yok. Harika. Harika. Söylemiş olduk. Muhteşem. Ee, Yakında diyelim. O halde e, şimdiden onun da müjdesini vermiş olduk. Teşekkür ederim. E, i̇smi bellidir kitabın. Başka Dünyalar içinde. Başka Dünyalar içinde Harika. E, yani ben de e, farkında olmadan iki kitap için program yapmışız meğer. E, hatta gelecek olan ikinci cildi de düşünerek üç kitap için <gülüyor> evet. yapmış gibi olduk ama. Teşekkür ederim. E, yani maalesef sürenin sonuna geldik ama bu mesele açıldığı zaman hakikaten uzun uzun konuşmak gerekiyor ama belli gibi ki oldu, evet. bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz ve tekrar tekrar bu meselenin üzerinden sohbetler etmemiz gerekecek. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, davetleriniz sağlık. Için sohbet için. Sağ olasın. Efendim bu akşam şair kadınlar üzerine şiir de Sesini e, veren, şiire ses veren kadınlar e, üzerine Betül Dündar e, ile konuştuk. E, konuşmalar kitabı şairler arasında kadın olmak e, alt başlığını taşıyan konuşmalar kitabı üzerinden e, sohbetimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası